94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki zamansız bu hafta 19.30 sonrasında devam ediyor. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları köşesinin içerisindeyiz. Merhaba tekrar Burçak. Merhaba. Hemen hızlı bir geçen haftaya bakacak olursak İstanbul Kültür Sanat Vakfı BNL direktörü Bige Örer konuğumuzdu bu yılın BNL'ini konuştuk ve bu haftada BNL'i konuşmaya devam edeceğiz ve zaman zaman döneceğiz. Çünkü BNL yılında olduğumuz için bu köşede onu kapsadığı için zaman zaman döneceğiz. Sanırım bugün bir kitapla başlayacağız. Sibel Yardımcı'nın iletişim yayınlarından çıkan kentsel değişim ve festivalizm küreselleşen İstanbul'da BNL adlı kitabına değinerek başlayacağız galiba. Evet çünkü şöyle bir şey işte Bige Geçen hafta konuğumuz da BNL'e bir giriş yaptı. Ee, tabii 15 dakikada e, koskoca BNL'i değerlendirmemiz mümkün değildi. O yüzden evet. e, BG'den genel olarak bilgi amaçlı bir söyleşi e, gerçekleştirdik. Ee, Sibel Yardımcı'nın kitabı aslında ilginç. Çünkü hani BNL üzerine yazılmış, İstanbul BNL üzerine yazılmış en kapsamlı e, kitaplardan biri. E, bu anlamda BNL'in e, ve aslında festivallerin e, nasıl bir... Ee, yaklaşım içerisinde olduğunu gözümüzün önüne e, seriyor. Ee, bu açıdan değerlendirdiğimizde e, BNL'lerin hem kentsel dönüşüm projelerinden hem de e, küresel sanat piyasası ağlarından ayrı tutulamayacağı gerçeğini e, fark ediyoruz. Ee, İstanbul BNL'i değil sadece bir yandan e, BNL'lerin e, nasıl olduğu neler bittiğine dair de e, birçok bilgi veriyor kitap. Mesela bu hani bu bilgiyi tabii ki birçok insanın bildiği bir şeydir ama hani yine de bilgilerimizi tazelemek için söyleyebiliriz. Bienallerin en eskisi ilki 1895'te düzenlenen Venedik Bienalidir. Eee ve Venedik Bienali dünya sergilerinde kullanılan o teşhir biçiminde devam eder. Pavyonlar, pavyon kuru, sistemi. Pavyon yani. sistemi vardır. İşte işte her ülke kendi pavyonunda e, işlerini sergiler. E, İstanbul İstanbul'unında olmayan bir durum hı hı. bu. Yani en azından böyle bilgiyi e, denkleştirebiliriz. Ee, tabii Avrupa'da çağdaş sanata e, sergilemeye yönelik farklı etkinliklerden biri de e, Kassel'deki e, dokumentadır. Kassel e, kendi içerisinde bir çizgi oluşturur hatta hani Kassel örneği üzerinden e, Sinop Biennial'ine Türkiye'de örnek verebiliriz çünkü küçük bir kent e, ve Venedikleri'nden farklı olarak pavyonlar yok. Burada benim dikkatimi çeken en önemli mevzu kitapta da yer verilen en önemli mevzulardan biri galiba bu küçük kentlerdeki bienallerle büyük kapsamlı dünya çapındaki dünya ölçeğindeki bienallere baktığımızda en önemli özellik galiba ekonomik etkisi ve yaratmış olduğu ekonomik değer sistemi yani sanatın bir tüketim nesnesi olarak bir ekonomik değer ekonomik trend oluşturuyor olması galiba. Buna ilişkin sen neler düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle tabii şimdi e, yani Venedik BNL'ini ya da İstanbul BNL'ini düşünürseniz hani yine birbirinden farklı olmasına rağmen e, burada e, doğal olarak çok uluslu şirketlerin e, bu bienallerin düzenlemesinde çok büyük etkisi var. Çünkü parasız yapılamıyor bu işler. Hı. Ve büyük fonlar kullanılıyor. E, e, büyük fonlar kullanılıyorsa da o, o paravanın arkasındaki sermayenin bazı beklentileri oluyor. Bir de mesela İstanbul Biyeneli bu kitaptan çıkan sonuç. Lütfen bunu hani belirteyim çünkü bu bir değerlendirmedir. Tek bir yargı olamaz. Hani bu evet, kitaptaki... Yani, Sibel Yardımcı'nın bakışı. Sibel Yardımcı'nın e, yaklaşımında İstanbul Biyeneli, Biyeneli gözünü batıya doğru diken ve hani... Dünyadaki trendler ne oluyor? İstanbul bunun içerisinde nasıl olabilir diye bir kaygı içerisinde yer alıyor. Yani İstanbul Biyeneli o batı yaklaşımında o batılaşma sürecine doğru bir, bir Biyenel. Ve hani mesela e, kitapta yine yer alan bilgilere göre... Yine... En azından başlangıcı böyleydi diyebiliriz. Sonradan o da ciddi bir dönüşüm yaşadı çünkü. Dönüşüm yaşıyor. Son Biyenel belki tabii bu, bu anlamda farklı olabilir ama mesela yine kitaptaki bir örneğe göre... İşte ...yabancı küratörlerin davet edilmesinin sebebi... ...İstanbul'a bir yandan da dışarıdan bakma kaygısı. Hı hı. Ama hani... şimdi ...Bienel'de oluşan bir ortam var sonuçta. Ee, bir yani sanatçıların e, ve küratörlerin arasında... ...sanat eğitmenlerinin arasında bir ağ oluşuyor. Ve bu ağlarla birlikte... E, hani ...kentlerin markalaşma sürecinde başka bir etki yaratıyor. Yani Bienel'lere bu açıdan bakılabilir. E, bu şununla da bağlantılı değil mi Burçak? E, sadece Bienel özelinde değil... Güncel sanata baktığımızda güncel sanat da gözünü bir süredir doğuya çevirdiği için yani İstanbul'un dışında da doğuya çevirdiği için doğudaki güncel sanat olaylarını da artık gündemine aldığı için mecburen bu zaten bunun yansıması Biennale'de de İstanbul'a dışarıdan bakmak şeklinde tezahür ediyor diyebiliriz galiba. Aslında bir yandan şöyle hani İstanbul Biennale'i son iki Biennale'de hani bundan önceki Biennale ve şimdiki Biennale'de ...çizgisini yani... ...daha önce doğuya bakış olmuştu... ...İstanbul bir yerlerinde... ...doğulu küratörler olmuştu... ...ama şu anda... ...daha da özelinde bence... ...doğunun içerisinde bulunan bazı... ...değişen durumları... ...incelemeye çalışıyorlar... Hı hı. ...yani hani çünkü... Sadece tek taraflı batının etkisindeki bir sanat ortamının bağımsız olduğundan asla bahsedemeyiz. Doğal olarak siz yönünüzü değiştirmek zorundasınız. Ve başka yerlerde neler yapılıyor diye bakmak zorundasınız. Ki sadece Doğu değil Balkanlar'da bunun önemli bir örneği. Evet onu eklememiz gerekir. Ama mesela şey çok ilginç. Hani Bir de burada bir karansal çerçeve var. Bir yenili hani katılmak hani ya da bir yenili düzenlemek öyle çok da hop diye olan bir şey değil. Ve karansal çerçevede bir kavram... ...üzerinden siz işlerinizi üretmek zorundasınız. Yani bu da sanatçılar için bir hani bir yerde bir, bir darbe alan oluyor. E bununla ilgili çok da gündemde olan Mehmet Aksoy'un e, bir eleştirisi var yani bu Hı -hı. kitapta yer alan. O çok hoş bir eleştiri. E, açıkçası e, şöyle bir şey söylüyor. E, Türkiye'deki sanatçılar diyor, işte Amerika'daki performansçı, video işi ya da yerleşme yapanlarla... ...sanki aynı mahallede, aynı sokakta komşu olarak... E, ...büyümüşler gibi aynı tepkileri verir diyor... ...aynı zevkleri paylaşır hale gelirler diyor... ...hani bu anlamda... ...bazı farklılıkların BNL ortamında... ...nasıl tüketim toplumunda değerlendirirsek... ...insanlar tüketim karşısında tek bir... ...tüketiciye inerler... <gülüyor> ...BNL'de de böyle izleyici... ...yapan, kreatör... ortam hani durumumuz... Hani böyle bir tek bir şeye doğru gidiyor. Yani burada tabii şey daha steril bir şeye doğru gidiyor sanki. Hani bu da şey değil. Volkan Aks Mehmet Aksu bunu derken işte başka bir sanatçıdan başka bir argümanla bu tartışmayı sürdürebilirsiniz. Bu yüzden de hani bu noktada hemen şunu eklemek isterim sanat tarihi şey, Sanat ve Bienneller Julian Stallardı Brazın kitabı. Hani bu kitabı da bir yandan dinleyiciler ...okuyabilirlerse... hani ...tartışmanın daha çok zaten... ...sanatsal içeriği üzerinden bir şeyler bulabilirler. Çünkü... E, ...Sibel, Sibel Hanım'ın kitabı... ...biraz daha şey üzerine kurulu. Yani İKSV özelinde... ...biraz İKSV'nin çıkarları hmm. ne? İşte İKSV böyle bir işi niye organize ediyor? Nasıl organize ediyor? Ve hani e, derdi ne diye... ...bir şeyle bitiriyor. Hatta kitabın sonunda da... ...işte şuna bağlıyor. İstanbul'dan... ...İstanbul'un Biennial'den bekle, beklediğine... Diyan'ın İstanbul'a verebilecekleri nelerdir gibi sorularla bitiriyor. Ve hani aslında bu tür etkinliklerin aşağıda olan öteki kesimleri kulak vermeleri, kültürel tabuları sarsmaları nasıl mümkün olabilir diyor. Yani çünkü bu da önemli bir nokta. Hani evet bir... burada sana soru soracağım. Şu okay. toparlayalım. Yani iki kitap önerimiz var bu hafta dinleyicilerimize. Biennale bağlantılı olarak ve güncel sanatla bağlantılı olarak kentsel değişim ve festivalizm. Küreselleşen İstanbul'da Biennale Sibel Yardımcı'nın kitabı iletişimden çıktı. Çıkmış yine iletişimden başka bir kitap. Sanat Aşe Çağdaş sanatı ve Julian Stelabras'ın kitaplarını öneriyoruz. Bu e, aşağıdakiler, yukarıdakiler meselesiyle ilgili olarak bir sanatçı olarak e, ve içinde aktif bulunmuş biri olarak sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Tabii ki. E, evet, e, 2010 sürecinde çalıştın. İstanbul Biyaneli ile ilgili şu anda bir e, üstünde çalışıyorsun. Bu program da bunun bir parçasıdır. Fakat Sinop Bienali'nde aktif olarak yer almıştın. Evet. Sinop Bienali ile bu daha metropollerde yapılan e, bienalleri karşılaştırdığında sanat e, alıcısı ve sanat tüketicisi ve üreticisi arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? E, Dinleyenleri hemen bir bağlantı söyleyeyim. Sanattan anlamak ya da anlamak adlı bir yazım var. Bu Sinop web sitesinde de yer alıyor. Sinop Sist diye bir dergi çıkarmışlardı. Orada Hı -hı. yayınlanmıştı. Ya benim sürecim çok ilginç. Ben güncel sanatta Sinop'la tanıştım. Gözümü Sinop'ta açtım diyeyim. Ee, ve hani Sinop böyle e, diğer Biennale'lere göre çok daha küçük, çok daha dar bir e, alanda... ...çok daha az kişiyle çok yoğun çalışılarak ve çok farklı olarak... ...sanatçıların direkt orada ürettikleri ve yaşadıkları bir süreçte Biennale yapıyor. Bu anlamda Melik Görgün ve e, Berel, Berel Madra'nın çok büyük bir etkisi var. Ve orada aslında onlar kasel örneğinden bir kentin kendini nasıl dönüştürebileceği üzerinden e, hareket ediyorlar. Ya Bu noktada e, yani Sinop'taki durumda şunu söyleyebilirim. Sinop'taki bütün workshoplar, performanslar hep yerel halk üzerinden kurulur. Hı hı. Sinop'ta işler, asistanlar Sinopludur. Sinop'taki asistanlar yani Sinop'ta ünivers dışarıda üniversite okuyan çocuk Sinop'ta sanatçıyla çalışır ve işin bir parçası olur. Aslında sanatı böyle hani sevmek için inanılmaz nedenler var Sinop'ta. <gülüyor> ve yerel halk bu sene <gülüyor> performanslarda artık kapıları zorluyordu. Yani kapıları Çok zorlayan çabiyormuş. bir ortam var orada. Ve hani Sinop üzerinden ki buna bence bayağı bir zaman ayırmamız gerekiyor. Yani bunu bir program yapılabilir bence bununla ilgili yani hani bayağı bir işleyecek konu var. Melik Görgün'ün burada olması bunları anlatması da çok iyi olur. Ee, yani izleyici etkisi ve katılımı çok daha fazla. Hı hı. Ve hani takibinde de oluyor bu. Yani hani olduğunda Sinop'ta küçük kentte olduğu için hani bu sene ne zaman olacak ya da işte nasıl oluyor ama yani şey iki yılda bir Biennial ve işte Biennial iki yılda bir düzenlenmiş sanat etkinliğidir, şu şudur diye o kadar fazla hani kendi yaptığım işlerde de konuşma durumundaydım ve ben bunun hani sorularla bana dönmesinden çok mutluyum. Ne yapıyorsun Burçak? Ne oluyor Burçak diye? Hani burada ne oldu Burçak diye sorularla dönmesinden çok mutlu oluyorum. O anlamda hani Sinop benim için zaten bir tanedir. Evet ama kendi içerisinde evet diğerlerini de ekleyebiliriz. Çanakkale'yi ekleyebiliriz. Bizde Mardin mi vardı? Evet Mardin var. Çanakkale Benim 2010'da düzenlenen Denizden Özel Seyhan Boztepe e, küratörlüğünde onlar da bir yayın yaptılar. Ee, hani bir kereye mahsus. Çünkü bu yayınlar çok önemli. Bu, bu şekilde e, hani bundan sonrakiler için inceleme kaynağı oluyor. Hı -hı. Yani e, Biyeneli oradan çok rahat bakabiliyorsun. Sinopsis o anlamda Sinop'ta işte dört tane gazete çıkardı mesela. Hani oradayken çıkarıldı bu gazeteler. Oradaki direkt ortamın nabzın, gündemin nabzını tutarak yapıldı. Sonra Mardin Biyeneli e, düzenlendi. Mardin Biyeneli'nde de aslında birçok önemli sanatçı e, katılmıştı ve e, yani bunlar şu andaki Anadolu'daki gelişmeler bir yandan hani BNL olmasa da Fabrik Art Grup Çağdaş Sanatlar Festivali düzenleniyor. Bu ada, onların amacı, kansırın amacı da bir müze kurmak. Çağdaş Sanat Müzesi kurmak. Bu amaçla festivale başlattılar. Oraya da katılmıştım ben Bemudas'la kendi e, sanat grubumuzla. E, ya or orası da çok ilginç bir yapı ve hani orada da şey soruları var. İnsanlar araştırırsa bunu internette bulabilirler. İşte Kapadokya'da Mustafa Paşa Beldesi'nde yapıyorlar Ürgüp'te. E orası küçük bir yer, çok küçük bir yer. Yani küçücük bir yerden bahsediyorum. Ve işte yerel halk acaba ne kadar bunun içinde diye bir soru çok oluyor. Ama ben gitmedim son iki sefer ama insanların dediği şu, iyi bir katılım var. Yani bunlardan şey beklemesin insanlar. Bir yanda bu, hadi abi çok tuttu, çok bilinenli, bu da çok güzelmiş gibi. Hani Sihirli değerini beklemenin hani alemi yok. Şu bir gelin evet. bahsettiği şu eleştiri var ya. Şu an trend eleştiri, işte estetik e, yaklaşım, politik yaklaşım. Bu hı hı. noktada zaten şeyi kırmaya yönelik. E, yani buradaki bienerlerde o insanların o çok o medyanın yansıttığı o estetik değerleri kırıp... E, ...daha çok onu tekrar ya, yapıyı kurmaya yönelik etkinlikler bunlar. Ve yani yeral halk üzerinde o diziyi izleyip böyle hani... ...onun karşısında böyle hipnoz olmuş insanlar için... ...kırıcı bir özellik ama... ...bunun sürdürebilirliği çok önemli. Sürdürebilirliklerinden kastım şu değil. BNL'i tekrar düzenlersiniz. BNL gitti. İki ay sonra biz yokuz ortakta. O zaman ne oluyor? Evet, BNL'in etkisi insanlar üstüne nasıl bir dönüşüm o yaratıyor? O zaman kültür politikalarından bahsedebiliriz. Evet. E, bu anlamda. çok derin bir tartışma. Vaktimiz ilerliyor. Sonlara da yaklaşıyoruz. Dolayısıyla önce bu, bu hafta neler görebiliriz? Güncel sanat ortamında onları konuşalım. Vaktimiz kalırsa diğer tartışmalara döneceğiz. Hemen şöyle yapalım. Artar ikinci sergisiyle birlikte konuşmalara devam ediyor. Bu hafta Halil Altındere'ydi e, konuk. Evet. Soda biz müzayedesi düzenlendi. Çok iyi satışlar oldu. Yani diyenlerin bunu takip etlerini şiddetle öneririm. Ucube tartışmasında Antipop çok güzel bir e, iş e, yaptı, hazırladı. İnternet üzerinden, Facebook'ta veya e-mail'lerde insanların önüne geliyordur. Forward'lasınlar. <gülüyor> Hemen bunu ekliyorum. Bunun yanında bilgi uyumuyor, eylem devam ediyor. Biz de buradan bilgiye son derece destek veriyoruz. 17.01.2011'de gece eylemi yapıldı. Ben de bir bilgi olarak bu konuda kesinlikle destek veriyorum. Bunu açıklamak istedim. Çağrı Saray geçen hafta sergi açtı. Çağrı Saray hikayelik kötü adam olduğunu yine dedi, söyledi. Daha önce bekleme odasını ve kırmızı odayı açmıştı. Takip edenler için veya hani bir sanatçının, genç bir sanatçının Türkiye'de nasıl yollarla, nasıl sergiler yaptığını merak edenler için çok güzel bir örnek Çağrı Saray. Daire sanatta değil mi? Ee, evet, daire sanatta ekleyelim. <gülüyor> ee, İlksiz'de Seda Hepsev var. Bugün dört tane açılış var. Bun, bu bunlardan bir tanesi. Ee, çocuk doğum günlerinde herkes çocuk olurdu. Seda Hipsev'in Evet sergisi. bu isimler üzerinden bir program yapacağız. Yapmalıyız. Haldun ee, Bey'e de buradan bir selam <gülüyor> yolluyoruz Haldun Dostoğlu'na. Ee, geçtiğimiz yıl Ser Modern'de e, bir işi sergilenen e, e, sanatçılardan e, Erdal Duman'ın da bugün sergisi var. Arsümer'de. Arsümer bu arada Stoda Biz'de satışlarla ilgili. Hani galerisi olmayan sanatçıların e, satışları olmadı. Bu çok üzücü umarım bunu geçeriz diye bir şey demiş. Hı -hı. Burada da işte galericilik, sanat ve koleksiyon arasındaki ilişki çok güzel şeyler var. Buna ileride ileride geleceğiz. Nancy Tık'ın Tık Kromadığımız nereden biliyoruz sergisi, P Artworks bir galeri bir e, galeri 2'de de buralı 1970-2013 sergileri birileri de olacak. Açılış bugün ve bir bienal seçkisi Markus Graftan Platoda. Evet, grafikbankasi.com'dan ulaşılabildiğini aynı zamanda Markus Graf'ın seçkisine neyle kapatıyoruz? Aa, şimdi porno tartışması çok döndü Biz de Sansür'e böyle kendimizi ufak ufak e, Alıştırıyoruz Geleceğiz e, Sansür'de burada Özgür Uçkan'la Konuşacağız güzel bir şeyler Konuşmayı istiyoruz e, açıklayıcı Sansür sadece e, Yani bilemiyoruz nerede var nerede yok ama iPad'de bile huzur yok <gülüyor> Şirket eliyle Sansür ve erotiğin Ötelenmesi e, Sini yazısı Sıcak Nal'da e, İkerlik Edebiyat Dergisi'nde yayınlandı ee, bu noktadan bakmak isteyenler için güzel bir kaynak. Haftaya görüşürüz. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları.